Muhabbet insana ihlas kazandırır. Tasavvuftan maksat, bütün ibadetlerde ve davranışlarda muhabbeti kazanmaktır. Sıradan bir kişinin amel işlemesi, sevap kazanmak içindir. Oysa bir müridin maksadı, muhabbeti kazanmaktır. Muhabbet, ihlas kazandırır. Amelin çokluğu değil, muhabbetle yapılanı, İhlaslı olanı makbuldür. Bir gün Şahın Nakşibend Hazretleri yolda giderken Hızır aleyhisselam karşısına çıkıyor. Şahın Nakşibend Hazretleri onun Hızır aleyhisselam olduğunu anlıyor ancak hiç iltifat etmiyor. Hızır aleyhisselam çeşitli usullerle karşısına çıkıyor. Onunla konuşmak istiyor ama o dönüp bir defa olsun bakmıyor. Üç kere bu durum böyle tekrar ediyor. Nihayet dördüncüde Hızır aleyhisselam şöyle diyor. ''Azıcık dur. Niye kaçıyorsun benden? Sen beni tanıdın mı? Ben kimim? Evet, tanıdım.'' diyor. ''Sen hazırsın. Herkes beni arıyor. Benden yardım istiyor. Benimle karşılaşmak istiyor. Oysa sen benden kaçıyorsun. Hiç mi bana ihtiyacın yok?'' Şah-ı Hazretleri ona ''Evet.'' ''Sana hiç ihtiyacım yok, çünkü benim mürşidim var, benim bir kalbim var, onu da mürşidime bağladım.'' diyor. İşte bu yolun büyükleri, muhabbeti böyle anlamış, kalplerinde hiç iki sevgili olamamış. İşte bu yolda, bu derecede ihlasımız olursa, bu kapıdan menfaat görebiliriz. Onun için hayatımızda bazı hatalar yapmış olabiliriz. Bu yolun adabını, İnceliklerini iyice bilmeyenler kaybolup gittiler. Bu yolda insan nereye bağlandıysa onun manevi rızkı, istihkakı oradan olur. Bir memur nereye hizmet ediyorsa o da istihkakını oradan almaz mı? İnsan çalıştığı yerden maaşını alır. Başka dairelere hizmet etse ancak kendi dairesinde çalışmasa istihkakını alamaz. Ve boş yere çalışmış sayılır. Sofilik de böyledir. Bir defasında Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Hazretlerinin dergahına bir sofi misafir geliyor, karnı da açtır, sofi de çok ihlaslı bir sofidir. Kendi mürşidinin adını anarak istimdat ister. ''Sultanım, şeyhim kutbuddin haydar, karnım aç, yiyecek gönder'' der. Bu durum büyük mürşid Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Hazretlerine malum olur. Şeyh hizmetçisine... ''Şu Sofi'ye yemek götür.'' der. Sofi önüne gelen yemeği yer, sonra da, ''Sultanım, Allah senden razı olsun. Bizi darda, sıkıntıda bırakmadın. Himmetin sayesinde Allah bize ikramlar ihsan etti. Hamdolsun Allah'a, doydum.'' der. Hizmetçi de bunları işitir, olup biteni mürşidine anlatır. ''Sultanım, şu Sofi'ye neler oluyor? Hem bizim yemeğimizi yiyor, Hem de kendi şeyhine teşekkür ediyor. Bu nasıl insan, nasıl sofi? Şeyh Şehabeddin verdiği Hazretleri ona şöyle diyor. İşte siz ondan bu yolun adabını öğrenin. Bir müridin böyle ihlaslı olması lazımdır. Nerede bir menfaat görse, mutlaka onun mürşidi vasıtasıyla meydana geldiğini bilmesi lazımdır. Başka bir şeyhin yanına gitmiş olsa bile, bir sofi, orada bir keramet, bir menfaat, bir istifade görmüş olsa bile yine kendi mürşidinin vasıtasıyla Allah'tan verildiğini ve böylelikle istifade ettiğine itikat etmesi lazım. İşte tasavvufi adabın özü budur. Müridin kalbi önce mürşidini çok sevmelidir ve bu öyle bir hale gelir ki o muhabbet, sevgi insanı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kavuşturur. Bu yolun nihayeti ise Allah'a vasıl olmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuş, Kalbinizi çeşitli bağlılıkların ve dağınık düşüncelerin kaplaması, kalbinizin büyükleri olan bağlılığını gevşetmez. Siz yine de düşüncelerinizin dağılmasını önlemeye çalışınız. Bunu yapmakla dağınık düşüncelerin kalbe sirayet etmelerini önlemiş olursunuz. Dünyanın ve dünyada olanların ne kıymetleri vardır ki, İnsan bunları ele geçirmek için kıymetli ömrünü tüketmiş olsun. Ölmeden önce ahirete yarayan bir şey yaparsanız ne güzel, yoksa durum kötüdür. Kalbini temizleyecek şeylerin kıymetini bilmeli ve bunları yapmayı engelleyenlerin düşman olduğunu anlamalısınız.